Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l akhirin ve ila cemien elbeyi ve'l murselin ve ila cemien elveliyayi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. Bugün inşallah hep beraber Allah'ın es-Sadık ismini anlamaya çalışacağız. Bu gece Ramazan'ın son gecesi yani Ramazana veda ediyoruz. Gelmesiyle gitmesi bir oldu aslında. Hayat böyledir. Yani biri elli sene yaşarsa böylesine elli tane Ramazan görecek demektir. Yüz sene yaşarsa yüz sene Ramazan görsün. Sonra Huzura gider. Allah'ın davetine icabet eder. Ramazan'a veda ediyoruz. Ama Ramazan'ın getirdiklerine veda etmiyoruz. Kim ne kazandıysa o onun gerçek maliyedir. Hakiki maliyedir. O ona aittir. Ramazanda her neyi kazanmışsa. Ramazan zaten oruçtan ibaret değildir. Bunu biliyoruz. Kur'an'ın indiği aydır. Ramazan'a veda ediyoruz ama Kur'an'a veda etmiyoruz. Ramazan'ın bize getirdiğini kazandırdığına veda etmiyoruz. Tam tersine ona sarılıyoruz. Eğer ona sarılmazsak, Kur'an'a, Allah'ın keramına sarılmazsak, Ramazan'ın getirdiğine sarılmazsak ne olur? İhanet etmiş oluruz, Kur'an'ı muhacir bırakmış oluruz. Aslında Ramazan'dan da istifade etmemiş oluruz. Eğer onu açlıktan ibaret zannedersek, Ramazan biter, açlık da biter, eski halimize gerisin geriye geri dönmüş oluruz. Ama Ramazan'la beraber gelen Allah'ın vahyine eğer sarılırsak, onunla beraber olursak, Ramazan'a da hakkını teslim etmiş oluruz, şükretmiş oluruz. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Şükür için oruç tutun buyurdu. Kur'an'a, Kur'an'ın inişine şükürdür bu. Teşekkür etmek için Kur'an'ı nimet olarak görmek lazım, nimet olarak bilmek lazım. Ona sarılıp, onunla Allah'ın rızasını, dostluğunu, ebedi hayatımızı kazanmamız lazım ki, Ramazan'a da şükretmiş olalım. İnşallah şükrünü eda ederiz. Bütün hayatımız Ramazan olur. Allah'ın emrinde oluruz. Emrettiği her ne varsa yapmaya çalışır. Sakındırdığı, nehyettiği her ne varsa ondan da uzaklaşır. Kendimizi koruruz. Hayatımız Ramazan olur. Hayatımız Ramazan olursa hayatımızın sonu da bayram olur. Allah inşallah hayatımızı Ramazan yapar. afetimizi de bayram yapar. Bugün Allah'ın Es-Sadık ismini anlamaya çalışacağız dedik. Allah sadıktır. Allah sözünde sadıktır. Allah vaadinde sadıktır buyurdu. Allah'tan daha sadık kim vardır buyuruyor. Allah kullarına karşı sadıktır. İmana, muhabbete, mabud olarak tecelli eder. Eğer bir kul Allah'a iman etmişse, Allah'ı sevmişse, Allah da onu sever. Allah söylediyse sözünde sadıktır. Allah müminleri sever buyurdu, mütakileri sever buyurdu. Allah mühsinleri, güzel yapanları sever buyurdu. Güzel olanları sever buyurdu. Kendi yolunda kale gibi saf bağlayanları sever buyurdu. Allah eğer sever buyurduysa sözünde sadıktır. Sever. Ve Allah hiçbir şekilde sevgiye ihanet etmez. Herkes sevgiye ihanet edebilir, kıymetini bilmeyebilir ama Allah asla sevgiye ihanet etmez. Allah sevgisinde sadıktır. Kul ona iman edince, imanına karşılık olarak onu sever. Kul mütaki olunca Allah'a karşı sorumluluğunu bilince, Allah da sorumluluğunu yerine getirsin diye ona gereken muameleyi, gereken yardımı yapar. Allah sözünde sadıktır. Bu Allah'ın her bir ismi için böyledir. Allah her bir isminde sadıktır. Yani bir kul kullarına rahmetiyle muamele ederse, Allah da onun rahmetini artırır, kemale erdirir. Onun üzerindeki rahmet güzelliğini, rahim isminin güzelliğini tamamlar. Yaptığı kadarıyla. Allah vaadinden dönmez, bunu vaat etmiştir. Eğer siz güzel yaparsanız Allah sizin güzelliğinizi arttırır buyurdu. Bir de kendinden güzellik verir buyurdu. Allah vaat etmiştir. Eğer bir kul kullarına karşı sabırlı davranırsa Allah onu halim yapar. Eğer bir kul kullarına karşı kerim davranırsa Allah onu kerim yapar. Üzerindeki ismi kemara erdirir. Onun üzerindeki güzelliğini arttırır, tamamlar. O bir yaparsa Allah bin ihsan eder. Allah bunu vaat etmiştir. Eğer olmuyorsa, eğer Allah'ın güzelliği üzerimizde görülmüyorsa sorun bizde demektir. Allah sadıktır çünkü. Allah vaadinde sadıktır. Allah her ne söz vermişse onu mutlaka yerine getirir buyurdu. Bir kulun Allah'ın sadakatinden emin olmaması onun imanında noksanlık var demektir. Emin değilse hatta belki bu imana iman da denmez. Allah böyle söyledi ama acaba öyle midir? Belki de öyle değildir. Belki de öyle yapmaz. Evet. Allah ayeti kerimede buyurdu ki: "Kulum benden isteyince, bana dua edince elbette ki ona icabet eder. Allah kulun duasına icabet eder ama Zamanını Allah belirler. Ama bilelim ki icabet etmiştir. Çünkü Allah vahdinde, sözünde sadıktır. Belki on sene sonra verir, bilemiyoruz. Allah için zaman mekan söz konusu değildir. Bizim için on senedir, onun için bir andır. Biz şu bana hemen lazım şimdi olsun diyoruz ama o bizim kendi bakışımızdır. Belki on sene sonra bize lazımdır. gereklidir. Onu Allah biliyor yani. Onun için isterken acele ediyoruz. Olmayınca da Allah'ın sadakatinden şüphe ediyoruz. Hayat bir günden ibarettir. Sonuç, son nefestir. Bir gün. Allah dünya hayatına bir gün dedi. Ama sonuç itibariyle kazanmış mıyız, kaybetmiş miyiz? Güzel mi yaptık, yanlış mı yaptık? Ne zaman anlarız? Günün sonunda. Hayatımızın sonunda yani. Eğer hayatımızın sonunda Allah'ın huzuruna giderken kazanmış olarak gidiyorsak bu durumda ömrümüzü, hayatımızı, yani o bir günü Allah'ın rızasında emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmışız demektir. Eğer kaybetmişsek, hayatı yaşarken kendi kendimize bir şeylerle mutmain olmuş olabiliriz, bir şeylerle sevinmiş olabiliriz, ben kazandım demiş olabiliriz ama sonuç itibariyle kaybetmişiz. Onun için bir şey yaparken, hayatı yaşarken, bugüne göre değil, son ana göre, ebedi hayata göre hesap yapmamız lazım. Nasıl ki Allah sadıktır vaadında, biz de Allah'a söz vermişiz, vaadde bulunmuşuz. Hem dünyaya gelmeden önce, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında Allah'a söz vermişiz ki, Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin demişiz. Biz buna şahidiz demişiz. Seni Rab olarak kabul ediyoruz demişiz. Rab olarak kabul ediyorsak, bu durumda onu bir an bile unutmamamız gerekir. Onun terbiyesinden geçmemiz gerekir. Onun istediği gibi, sevdiği gibi bir hayatı yaşamamız gerekir ki, Rab olarak kabul etmiş olalım. Sözümüzde sadık olmuş olalım. Bir de Allah'a iman ederken ben sana iman ettim ya Rabbi. Resulüne iman ettim, indirdiğine iman ettim dediğimizde Allah her neyi indirmişse her bir ayete tek tek iman edip ona karşılık Allah'a söz vermiş olduk. vaade bulunmuş olduk. Allah sözü, misakı, vaadi böyle anlatıyor. Biz onlardan misak aldık. Biz onlarla ahitleştik derken, onlar ayetlerimize iman ettiler. Biz de onlara ne yapmaları gerektiğini söyledik, indirdik ayetlerde. Ama onlar vaatlerini bozdular. Ahitlerini bozdular. Yani ayetlerde Allah neyi emretmişse ondan yüz çevirdiler. Vaadi bozmaktır dedi bu Allah. Misaki bozmaktır. Bizim de vadimizde sadık olmamız için Allah'a nasıl bir söz verdiğimizi anlamamız lazım. İşte Ramazan ayı bunun için önemlidir, değerlidir. Kur'an ayıdır çünkü. Her sene Cebrail Aleyhisselam gelip Resulullah Efendimizle karşılıklı mukabeleyi, yapıyordu. Mukabele dediğimiz karşılıklı Kur'an'ı okuyordu. Bir Cebrail Aleyhisselam okuyor baştan sona, bir resul Efendimiz okuyor baştan sona. Yani misakı ahdi tazeliyor. Eğer biz Allah'a ne söz verdiğimizi bilmiyorsak ahde nasıl vefa göstereceğiz, nasıl sadıklardan olacağız. Böyle bir şey mümkün olur mu? Olmaz. Bu din hikaye dini değildir. Bu din ayın dini değildir. Yani ayinden ibaret değildir. Dini sadece böyle namazdan, oruçtan, hacdan ibaret zannedenler ayın dini olarak zannetmişlerdir. Ya da böyle geçmişten hikayeler anlatarak Birbirlerinden hikayeler naklederek, ne bileyim, menkibeler anlatarak, kerametler anlatarak anlatılıp yaşanacak bir din değildir. Hikaye dini de değildir. menkıbe dini de değildir. Bu din sadakat dinidir. Allah'a sadakatini ispatlama dinidir. Bunun içinde Allah'a ne söz verdiğini bilmen lazım ki sadakat gösterebilesin. Allah'ın Sadık ismiyle ilgili olan ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. Vellezina ve amilus O kimseler ki Allah'a iman ederler bir de salih amel işlerler. Senudkhuluhum cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Halidin fiha ebedan. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Va'dallahi <gülüyor> hakka. Allah'ın vaadi haktır. Ve men estequ binallahi kıla. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir? Allah'tan sözünü yerine getirebilecek daha çok kim vardır? Kim olabilir? Allah söz verdi mi yapar vaad etti mi vaadini yerine getirir ve Allah'ın vaadi iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyup hem de ebediyen ebedi olarak buyurdu Allah'u la ilahe illahu Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır eğer yanında min Allah'ın berisinde, Allah'ın altında birileri ilah ediniyorsa bu durumda o Allah'a iman etmemiştir. Allah odur ki kendisinden başka ilah yoktur. Berisinde, altında eğer ilahlar edinilirse o Allah olmaktan çıkar onun puti olur. Leyecmeennekum <gülüyor> İda yevmil kıyameti. Evet andolsun ki kıyamet gününde sizi hepinizi bir araya toplayacaktır. La reybe fi o şüphe olmayan günde Allah'ın ettiği günde ve men estequ min Allahi hadisa. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? ve qalu elhamdülillahi lzî cennetliklerin söylediği sözdür derler ki Allah'a hamdolsun ki bize vaat ettiğini evet, ikram etti Allah vaadinde sadıktır ve evresenel erde neteb ve u el cenneti heysu neşâ. Bizi bu cennete varis kıldı. Bu cennette istediğimiz yerde makam tutuyoruz. Ve ni'me ecrü'l amilin. Amel işleyenlerin ecri ne güzel olmuştur. Sümme s-sazekhna ve'de Fenceyinahum, Umen neşa, bu Nuh aleyhisselamla ilgili olan ayettir. Onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Sözümüzde sadık olduk. Onları kurtardık, dilediklerimizi de kurtardık. Ve ehlak müsrifun, müsrifleri de helak ettik. Aşırı gidenleri helak ettik, haddini aşanları helak ettik. لِيَسْ أَلَسْ صَدِقِينَ اَنْ Allah kullarını neden imtihana tabi tuttuğunu beyan ediyor. Sadık olanlara, Sadakatları belli olsun diye, kıyamet günü hesaba çekerken sadakatini ispatlamış olanları ortaya koymak için vahdet lil kafirine azab eli Bununla beraber Allah kafirlere elin bir azap vaat etmiştir, hazırlamıştır. Ligzi Allahu Sadiqine bi Sitqihim. Çünkü Allah doğrulara doğruluklarının mükafatını -Mükaf verecek ve yü Azibel Münafiqin. Münafıklara da azab edecek. İn Şaa'e Eyüyetübe Alehim. Ya da münafıkların tövbesini kabul edecek. İn Allah'e Kana Gafuran Rahim. Muhakkak ki Allah ve gafur ve rahimdir. Vezkur fil kitabı İbrahim'e. Kitapta İbrahim'i de zikret. An. Kâne siddiquen nebiyya. O siddiqu bir nebiydi. Sadık bir nebiydi. Vezkur fil kitabı. İsmail. Kitapta İsmail'i de zikret. İnnehu kane sadiqen vaad. O vaadinde sadık biriydi. Ve kane resulen nebiyya. O resul ve nebiydi. Vezkur fil kitabı İdris. İnnehu kane sadiqen nebiyya. Kitapta İdris'i de an. O sadık bir nebiydi. Allah'ın nebileri, resulleri sadıkmış. Muallime Adem el Esma'e kulleha. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Sume aradnahum alel melaiket. Sonra onları meleklere arz edip ve qale enbi'uni bi esma'i haula. Onlara buyurdu ki Bunların isimlerini bana haber ver. Bu isimler nedir, neyin nesidir? Söyleyin meleklere dedi. İn kuntum sadıqin. Eğer siz sadıksanız. Evet, bu durumda sadık olanlar eğer işi biliyorsa, bilerek konuşuyorsa o sadıktır. Yoksa zanna uymuştur. Melekler de zanna uyudu. Ne dedi melekler? Allah ayet-i buyurdu ki Meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Melekler de dediler ki Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi halife kılıyorsun? Allah da onlara elbette ki sizin bilmediklerinizi ben biliyorum dedi. Yani Adem'in insanın halife olmaya layık olduğunu beyan etti. Sonra Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Ne demek bu? Allemel Adem'e esma'ül e külleh. Bütün isimleriyle tecelli etti. Ona talim etti. Sonra meleklere ne dedi? Meleklere arz edip hadi söyleyin bakayım bu nedir? Adem'i tanıdığınızı iddia ettiniz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birini, biri olduğunu iddia ettiniz. Eğer doğru söylüyorsanız söyleyin bakayım bu özellikler nelerdir? Evet, Melekler buna karşılık ne dediler? Sübhanek dedi. Sen Sübhansın Ya Rabbi. Senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur dedi. Evet. Hemen sözlerini geri alıp tövbe ettiler. Niye? Çünkü cevap veremediler. Her bir mahlukatta Allah'ın isimlerinden bir veya ikisi tecelli eder ama Adem'de bütün isimler tecelli etmiş. Ancak insan, yani her mahlukat kendisinde tecelli eden ismi bilebilir. Başka ismi bilemez. Aynı şey insan için de geçerlidir. Sadece Allah'ın kendisine tecelli ettiği isimleri bilebilir ve Tecelli etmediği ismi kul bilmez bilemez. Anlayamaz yani. Onun için Allah Adem'e esma tarim etti. Bu el-esmaul husnadır. Bilmeden melekler konuştuğu için Allah siz bu konuda sadık değilsiniz dedi. Tasdik etme gücünüz yok dedi. Çünkü böyle bir isimden haberiniz yok. Onun için buna cevap veremezsiniz, bunun ne olduğunu anlatamazsınız, anlayamazsınız. Adem'in neden secdeye layık olduğunu da anlayamazsınız. Sonra evet. secde et dediğinde ne buyurdu ayet-i kerimede? Bütün melekler toptan hep beraber Adem'e secde ettiler, iblis hariç. Evet, zaten buyurdu, iblis secde etmedi, o cinlerdendi. Demek ki bir konuda sadık olabilmek için o konuda bilginin olması gerekiyor. İlminin olması gerekiyor. İlmi yoksa, bilgisi yoksa o boş konuşuyor. Ve in kuntum fi raybin mimman nezelna ala abdina. Eğer kulumuza Parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, Fatıh'u bir suretin min Hadi siz de onun, o Kur'an'dan bir surenin bir mislini getirin, benzerini getirin. Wedu shahada akum min dunyilda. Allah'tan başka şahitlerinizi de getirin. Güvendiklerinizi de davet edin. İn kuntum sadikim. Eğer siz sadıksanız, eğer doğru söylüyorsanız. Sadık değilse yalancı demektir. Ya söylediğini ispatlayacak, sadık olduğunu ortaya koyacak ya da yalancılardan olur. Onun için her dava mutlaka ispat ister. İspatlaman gerekiyor. Evet, Allah da eğer siz Allah'ın ayetlerini yalanlıyorsanız, ondan şüphe ediyorsanız, o zaman siz de bir sürenin benzerini getirin ki sadakatinizi, doğru söylediğinizi ispatlayın. Eğer bunu yapamıyorsanız siz o zaman bile bile yalan söylüyorsunuz, bile bile. Derdiniz hakkı, hakikati aramak değil yani. Onun için konuşurken mutlaka sadık olmak lazım. Bilmediğimiz bir şeyi konuşmamamız lazım. Eğer bir şeyi konuşuyorsak, anlatıyorsak onu mutlaka ispatlamamız lazım. ispatlayabilmemiz lazım. Öyle ki sadık olabilelim. Yoksa bazıları gibi böyle... Siyaset yapar gibi gürültü yapıyor, kendini galip zannediyor. Gürültü yapıyor. Karşısındakini konuşturmayıp gürültü yapıyor. Dolayısıyla bak diyor ben haklıyım. Sadakat bu değildir. Karşındaki ikna olmalı. Onu susturmakla onu ikna etmiş olmuyorsun. Konuşmasına müsaade etmemekle gürültü yapmakla sadık olmuş olmuyorsun. Qul in kanelekumut darul akiretu indallahı xaliseten min dunil nas bu Yahudilerin iddiasıydı. Yahudiler dediler ki, biz Allah'ın sevgilileriyiz, Peygamber çocuklarıyız. Allah'ın sevgilileri, peygamber çocuklarıyız. Onun için cennet bize aittir. Biz üstün ırkız dediler. Yahudilere yani. Allah da buyurdu ki onlara, eğer ahiret yurdu bir tek size aitse, başkalarına ait değil, insanlara ait değil de, sadece size aitse, o zaman, o zaman ölümü temenni edin bakalım. Ölümü isteyin o zaman. İn kuntum sadıkin. Eğer siz söylediğinizde sadıksanız, doğru söylüyorsanız, eğer biri cenneti hak ettiğini düşünüyorsa, cennete gideceğine gerçekten iman etmişse ölümü ister. Tabii ne yapacak bu dünyada? Dünyanın neyini sevecek? Allah o zaman eğer doğru söylüyorsanız ölümü temenni edin bakalım. Bu ayetin devamında Allah ne buyuruyordu? Hayır dedi. Onlar ölümü isteyemezler. Hatta her biri ister ki bin sene yaşasın. Niye? Aslında gideceği yeri biliyor. Neyi inkar ettiğini biliyor. Neye ihanet ettiğini biliyor. Her biri ister ki bin sene yaşasın. Ölümü temenni edemez dedi. Eğer siz Allah dostuysanız, peygamber çocuklarıysanız, cennete sadece size aitse hadi ölümü isteyin bakayım. Ama isteyemezler dedi. yakuru nef tarah. Yoksa bu ayetleri o uyduruyor mu diyorlar. Kul fe'tu bi misli. Sen de onlara de ki eğer ben uyduruyorsam siz de onun bir benzerini getirin. Ve'du <gülüyor> Men istete atum min dunillah. Bununla beraber eğer gücünüz yetiyorsa çağırın. Kime gücünüz yetiyorsa onları da çağırın sizde yardım etsin. Yalnız Allah'tan başka. Çünkü Allah buna şahitlik etmiyor. Allah böyle söylemiş diye böyle bir deliliniz yok. İn kuntum sadiqin. Eğer siz söylediğinizde sadıksanız eğer yarancı değilseniz hadi bir benzerini getirin. Bir benzerini getirin demek sadece bunu Yahudilere, Hristiyanlara ya da müşriklere ait ayet olarak görmek büyük bir yanlıştı. Acaba Allah bize ne söylüyor? Sen Allah'ın kelamını, Kur'an'ı okumana gerek yok şu kitabı oku dinini öğrenirsin diyenlere de bu ayet aynı ile hitap ediyor mu etmiyor mu aynı ile ediyor Allah'ın kitabını okumayın dininizi ondan öğrenmeyin Allah senden ne istiyor nasıl yapmanı istiyor onu oradan öğrenme bu kitaptan öğren dediyse biri ona da ne demek lazım senin bu kitabın Allah'ın kitabının önündedir demek ki. Sen daha güzel anlatmışsın. O zaman sen de sözünde sadıksan delilleri getir bakayım demek lazım. İnne'llezîne ted'ûne min Sizin Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Kimse kimseye tapıyor mu? Allah'ın mural ettiği nedir? Eğer birinin sözü Allah'ın sözünün önündeyse bu ona tapıyor demektir. O insana tapıyor demektir. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız onlar da sizin gibi kullardır buyurdu. FED'UHUM FEL YESTECIBÜ lekum. Hadi o zaman dua edin. Onlar da Allah'ın sizin duanıza icabet ettiği gibi onlar da icabet etsinler. Eğer onlar Allah ise. İn kuntum sadiqi. Eğer siz doğru söylüyorsanız. Onların da ilah olduğunu iddia ediyorsanız. Yani onların sözünün Allah'ın kelamından daha güzel olduğunu iddia ediyorsanız hadi onların ilahlığını o zaman ispat edin. Yamunune aleyke en eslemu. Onlar İslam'a girmekle Müslümanlığını senin başına evet, kalkıyorlar. Minnet ediyorlar. Kul, la temunnu aleyye islamekum. De ki onlara, İslam'a girdiğiniz için bana minnet etmeyin. Ben size minnettar değilim yani. Belillahu yemunnu aleykum. Bilakis, siz Allah'a minnet borçlusunuz. Neden? En lil iman. Sizi imana hidayet etti. İn kuntum sadıklım. Eğer siz sadıklardansanız bu böyledir. Yok, eğer yalancıysanız İslam'a girdiğiniz için minnetevel. Bir yakınımız cemaate gelmişti. Tabi cemaatten, dinden, imandan habersiz tabi. Evet, halini, hatırını sorduk. Bununla beraber zahiri olarak, yani böyle kültürlü biri. Dedi ki ben demişim, yani herkes oraya gidiyor. Ben de gideyim, biz de hep beraber gidelim. Müşterisi artsın. Müşteri artsın. Sanki gelince ben kazanıyorum, benim müşterim artıyormuş. Tıpkı bunlar gibi yani. Oysa ki gelen buraya kazanmaya geliyor. Kazanmaya. Onun için gelenler, geldiği için bana minnet edemez. Onlar kazanıyor. Onlar Allah'a minnet borçludur. Allah bizi vesile kılıp, eğer iman bahşediyorsa, muhabbet bahşediyorsa, İlim bahşediyorsa, marifet bahşediyorsa, hikmet bahşediyorsa onlar Allah'a minnet duymalıdır. Cennetin adn, adn cennetleri. Elleti va'ada'r Rahmanu ibadahu bil gayb. Allah Rahman kullarına gıyabında adn cennetlerini vaat etmiştir innehu kana va'duhu ma'tiyun onun yaptığı vaat verdiği söz mutlaka daima yerine getirilmiş ve yerine getirilir ya yuhallazina amenu ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin, sadıklarla beraber olun. Allah'a karşı sadakatini ispatlamış olanlarla beraber olun. Eğer takva sahibiyseniz, takva sahibi olmak istiyorsanız sadıklarla beraber olun. Bu bir emir. Ayetlerin bir kısmı haber verir, bir kısmı inşa eder. Bu inşa ayetidir, emirdir yani. Bütün iman edenlere, eğer iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin. Bunun için de yapmanız lazım. Sadıklarla beraber olun. Beraber olursan sadık olursun, tasdik edersin, sadakatini ispatlarsın. Allah'a verdiğin sözü yerine getirirsin. Yoksa yoksa sadakatı kaybeden yalancı olur. Yoksa doğru söylemiş olmaz. Ve men yuti'illâhe ve resûl. Her kim ki Allah'a ve resûlüne itaat ederse, Ve ulai ki ma'alladine en anallahu aleyhim. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kullarıyla beraber olurlar. Yani, Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarıyla beraber olurlar. Yani siratellezine en'amta aleyhim. Ya Rabbi bizi kendisine nimet verdiği kullarla beraber eyle. Bunun için ne gerekiyormuş? Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlarla beraber olur. Kimmiş onlar? Minen nebiyin. Nebiler, peygamberler. Ve siddikin Sadıklar. Sadakatini ispatlamış olanlar. Seddikler, siddikler nebiden hemen sonra gelir. Ve ş Bir de şahitler. Hayatına imanını şahit kılmış olanlar hayatını imanına şahit kılmış olanlar ve salihîn salihler nefsini ıslah etmiş olanlar ve husune ulâîke bunlar ne güzel arkadaştırlar. bunların arkadaşlığı ne güzeldir evet bunlar dünyada beraber olursa ahirette de beraber olur Allah hepsini aynı ayette zikretti. Minen nebiyin ve ve şuhada ve salihin. Mutlaka hayatı yaşarken bunlarla beraber olun dedi. Eğer Allah'a ve resulüne itaat ediyorsanız bu böyledir. Bunlarla beraber itaat edin. Bununla beraber itaat ederseniz Ahirette de bunlarla beraber olursunuz. Aynı yere gidersiniz. Taatun ve kavl-u maruf. Sahabe Mekke'den Medine'ye hicret edince evet hemen hepsi Allah bize savaşma izni verseydi onlar da savaşırdık. O ana kadar Allah savaş izni vermediği için onlara karşılık bile veremiyorlardı. Çünkü Allah sabret dedi. Emir gelmeyene kadar karşıya müdahale bile edemiyor. Emir gelince ne oldu? Allah onu beyan ediyor. Allah emrettiğinde onların yapmaları gereken şey, güzel bir itaat ve güzel bir sözdi. Allah emri verdi, savaşabilirsiniz diye izin verdi. Az emel, emru. Sonra emir kesinleşince, Allah emri verdi, kesinleşti bir kere. Artık yapılacak bir şey yoktur. Bu durumda yapılması gereken şey neydi? İtaat ve güzel bir söz. Yani, Ya Rabbi biz hazırız demeleri gerekirken, felev sedakullâh. Bu durumda Allah'a karşı sadık olmaları gerekmez miydi? Allah'a sadakatlerini göstermeleri gerekmez miydi? Lekane haydem lehum. Eğer böyle yapsalardı bu onlar için hayırlı olurdu. Ama ne buyurdu? Savaş emri gelince sanki ölüm baygınlığı geçiriyormuş gibi baygın baygın sana bakıyorlar dedi Allah. Zoru görünce bir anda halleri değişti. Ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi sana baygın baygın bakıyorlar. Aval aval bakıyor sana. Nasıl savaşacağız diye. Allah böyle bir durumda yapılması gereken güzel bir söz ve Allah'a sadakatini ispatlamaktır. Kul ya eyyühen de ki ey insanlar inni rasulullahi ileykum cemia ben size gönderilmiş hepinize bütün insanlara gönderilmiş Allah'ın resulüyüm. Elazi lehu mulku semavati vel beni gönderen göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah'tır. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. İlah sadece O'dur. Yuhyi ve yümit. O diriltir ve öldürür. Ve aminu billahi ve resulihim nebiyyil ümmiyyillezi yu'minu billah. Allah'a ve resulüne iman edin. Onun nebisine iman edin ki o Allah'a iman etmiştir. Ve kelimatihi. Allah'ın indirdiği bütün kelimelere iman etmiştir ve tabiğuhu ve ona tabi olun. La alakum Eğer böyle yaparsanız hidayete erersiniz. Önce o iman etmiş, siz de onun iman ettiği gibi iman edin. Allah infakın nasıl dağıtılması gerektiğini beyan ediyor fıkara il hacir mezine orücummin Dihim o gelirler memleketlerini terk etmiş olan muhacirler içindir ve emalihim ne ne fedlenmin Allahi ve Rivaa Bir de o mallarını Allah'ın rızasını ve faziletini aramak için sarf edenler ve yensurun <gülüyor> Allah'a ve Resulü'hü Allah'a ve Resulüne yardım etmek için mallarını sarf edenler ulayke humus sabiqun işte sadık olanlar onlardır. Ma'akum keyfe tahkumun Evet. siz nasıl böyle hüküm veriyorsunuz ne biçim hüküm veriyorsunuz efela tezekkerun siz düşünmez misiniz aklınızı kullanmaz mısınız emlekum sultanın mübin. yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var sizin bir fermanınız mı var yoksa Allah size böyle bir emretmiş فَاَتُوا بِكِتَابِكُمْ Eğer Allah böyle emretmişse, kitabınızı getirin. Ya da senin kitabın nedir? O kitabını getir. اِنْ kuntum صَادِقِينَ Eğer doğru söylüyorsanız. Herkesin davasını ispatlayacağı bir kitabı vardır, olmalıdır. Allah eğer siz hükmü böyle veriyorsanız, o zaman kitabınızı getirin. Başka hüküm kitabı yok çünkü. Ya bu Allah'ın kitabı olacak ya da başka bir kitap. Eğer sadıksanız kitabınızı getirin buyurdu. Evet. Bir de Uhud Savaşı ile ilgili Allah buyuruyor. وَلَقَدْ سَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Allah sözünde sadıktır. Yani sizi galip getireceğini Uhu savaşında, sizi galip getireceğini kazanacağınızı size vaad etti, Allah sözünü yerine getirdi dedi. Ama onlar Uhud'a yenildi. Allah gerekçesini beyan ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Hatta izafetsiyptüm. Ne zaman ki birbirinizle çekiştiniz, savaş esasında birbirler çekişiyorlar. Ve tenaziyptüm fil emr. <gülüyor> Allah'ın emrini, Resulünün emrini tartıştınız. Yılgınlık gösterdiniz, bıkkınlık gösterdiniz. Ve asayptüm min Ondan sonra da. Allah ve Resulü'nün emrine asi oldunuz. Evet, okçuları o tepeye yerleştirdiği 50 tanesini, 50 okçuyu. Ne olursa olsun biz hepimiz burada ölsek de siz aşağı inmeyeceksiniz dedi. Ama müşrikler kaçmaya başlayınca biz galip olduk, haydi ganimete deyip aşağı indiler. Aşağı inmeden önce oradaki komutan onlarla tartıştı yalnız. 10 kişi oradan inmedi. Onların inmemesi için onlarla mücadele etti. Allah öyle buyuruyor. Evet, mücadele ettiniz, çekiştiniz ama sonunda evet, asi olup aşağı indiler. Ma'rakum matahibune minkum. Ben yürüdü dünya. neden öyle yaptınız? Allah size zaferi göstermişti. Ama siz çekiştiniz birbirinizde, yılgınlık gösterdiniz. Bunun için kaybettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu. Ve menkum men yuridul ahire. Sizden bir kısmı da ahireti istiyordu. Evet, Allah için savaşanlar ahireti istiyordu. Oradakilerin bir kısmı da dünyayı istiyormuş. Onun için öyle ganimete hemen saldırdılar. Suma sarefekum anhum li yebteliyakum. Sonunda Allah sizi imtihan etmek için, denemek için onlardan geri çevirdi. Onları yenmenize müsaade etmedi. Walahed <gülüyor> Bununla beraber Allah sizi affetti. Yani bu yanlışları yaptınız ama bununla beraber Allah sizi affetti. Vallahu azzeedin al mu'minin. Çünkü Allah'ın müminlere fazli vardır rahmeti ikramı vardır. Müminler yanlış yapsa da Allah yine de onlara lütufta bulunur. Evet Allah bir şeyi söyler, oraya şart koymuşsa o şart yerine gelince Allah'ın sadık ismi tecelli eder. Yani Allah cenneti vaat etmiştir kime? Müminlere. Mütakilere, iman edip Salih amel işleyenlere Değil mi öyle? Yoksa cennet oradadır Hadi gidin dememiştir Biri eğer cennete gitmiyorsa Gerekeni yapmamıştır Allah'ın sözü Vadi onlar için geçerli değildir Şartlı Birebir kuluna bir şeyi vaat etse Bak burada vaadi söylüyor zaten Ve leket sedakekumullahu Ve'dehu iz Allah sözünde sadıktır, vaadinde sadıktır ve vaadini yerine getirmiştir. Siz onları tam yendiniz ama siz birbirinize tartışınca, dünyayı isteyince, birbirinize çekişince ne oldu? Kaybettiniz. Vaadın yerine gelmişken kaybettiniz. Allah sizin ellerinizi onlardan çekti. Başarılı olamadınız yani. İşi tamamlayamadınız. Bir mümin olarak Allah vaade bulunur. İkramı yapar, nimeti önüne koyar. Buyurun kulum al der. Bu senindir. Ama sen orada yanlış yaparsan onu kaybedersin. Allah bana vadetti etti diyemezsin. Doğrudur. Allah sana vadetti etti ama sen gerekeni yapmadın. Sen gericeydin. Sen kaçtın. Allah vaadini gerçekleştirmiş, sana onu vermişti. Ama sen yılgınlık gösterince, bıkınlık gösterince, kendi kendine hile yapınca evet, onu kaybettin, kaybedersin. Allah vaadinden döndü diyemezsin yani. Allah vaadinde sadıktır. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenlere gelince doğruyu getiren Resulullah Efendimiz onu tasdik edenler de müminlerdir. İşte müttakiler onlardır. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeye çalışanlar onlardır. Doğruyu getiren bir de o doğruyu tasdik edenlerdir. Femen ezlemu bi merkeze be ala Allah. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır? Ve kezbe bi ciddi izcâeho. O tasdik etmesi gereken hakikat ona geldiği halde onu yarandı yandan daha zalim kim vardır? Elisefi cehenneme mesven lil kafiril. Kafirler için Cehennem yeterli değil midir? Kafi değil midir? Min el müminilə rıjalun sədaqu ma aḥadullah aleyhi. Müminlerden öyle adamlar, öyle delikanlı olanlar var ki, Allah'a verdiği sözü tasdik edip yerine getirdiler sözlerinde sadık olup gereğini yaptılar. Ve minhum man qada nhabhu kimi onlardan adağını yerine getirdi, canını verdi. Allah yolunda öldü ve minhum man ve onlardan bir kısmı da Allah yolunda canını feda etmek için beklemektedir. Bekler. Verdikleri sözü yerine getirmek için. Vema beddalu tebdila. Evet. Onlar sözlerini hiçbir şekilde değiştirmezler. Bu Allah yolunda canını ortaya koyup hayatını feda edenler içindir. Onlar verdiği sözden caymazlar. Ahitlerinden dönmezler. Malını, canını ortaya koyar. Onlardan bir kısmı bunu yapmıştır. Bir kısmı da sıranın kendisine gelmesini, yani o imkanın doğmasını bekler. Onlar hiçbir şekilde sözlerini, vaatlerini, ahitlerini değiştirmezler buyurdu. Evet. Allah hepimizi Vadini yerine getirenlerden eylesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin. Sadakatini ispatlayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi yalancılardan eylemesin. Amin. Verdiği sözden, dönenlerden, döneklerden eylemesin. Allah'a söz verdikten sonra, o sözü görmemezlikten, anlamamazlıktan gelenlerden eylemesin. Amin. Sözünü unutanlardan eylemesin. Allah'a verdiği sözden haberdar olmayıp, onu sanki yokmuş gibi, Allah'a söz vermemiş gibi zannedenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kitabına, Kur'an'ına, sözüne, imanına ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Amin.